2022 numaralı konu, zahirde zararlı gibi de görülse verilen emre uyulması, Hz. Peygamber bir gün sahabilerine, kalkınız ve savaşınız, buyurdular, onlar da şöyle karşılık verdiler, ey Allah'ın Resulü, kalkar savaşırız biz İsrailoğullarından Musa aleyhisselama, sen ve Rabbin gidin ve onlarla hemen savaşın, biz burada, savaştan uzak kalıp, oturacağız, ma'ayt, 5 suresi 24 dedikleri gibi demeyiz,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 Sa'd'ın bu sözleri üzerine, Rabbin seni evinden hak, savaş, için çıkardığında müminlerden bir grup bundan hoşlanmamıştı. Enfal, 8 suresi 5, mealindeki ayeti kerime nazil oldu.